Olacak, ya gazi olacak niyetiyle sen buna affedersiniz meme ver derdi eğer bu niyetin dışında başka bir niyetle sen buna süt vereceksen bırak sen buna meme verme derdi hayatın ekseninde Muhammed Mustafa ve var. hayatın ekseninde Kur'an-ı Abimuşşan var dedenin peki yaşam efendim, parolası dini mübini İslam'a hizmete endeksliydi. Onun hayat ekseninde Muhammed Mustafa s.a.v ve Kur'an'ın savunması vardı. Sultan Fatih cennet mekan ne güzel söylüyor. <gülüyor> <fânt> i̇mtisalu cahidu fillah olup dur niyetum. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretum. Fazla hakkı himmeti cundur ricalullah ile Ehli küfrü sert eser, kahreylemektür niyetum. Enbiyahu evliyaya, istinadum vardır benim. Hütfü haktandır hemen, hümmi'l-i fettin nusratum. Nefs-i ne ola kırsam cihanda iştihal. Hamdülillah var gazaya. Sad hazara rabbetum ey Muhammed, mucizat ahmed-i muhtar ile. ''Umarım galip ola, aday dine devletim Dedi diyor ki rahmetli. Ey insanlar, ey insanlar benim gayem, benim e, derdim, benim hedefim Cenab-ı Hak cahidu fillah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ey insanlar ilahi kelimetullah için la ilahe illallahı ta ötelere götürmek için çalışın diyor Allah Celle Celaluhu. Benim derdim, benim hayat felsefem Rabbimin diyor bu emrini yerine getirmektir diyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, Allah ordusunun manevi büyüklerin desteğiyle öyle öyle efendim tamam. e, niyetim kavildir ki ehli küfrü diyor. Yerle bir etmek istiyorum diyor. Peygamberler benim arkamda. En evliya benim arkamda. Oğlakla birlikte, Rabbim, Rabbim, benim naz-ı niyazım, mülacatım, verecek yardım, talep edecek makamım sensin Allah'ım! Canımla, malımla, her şeyimle senin yolunda mücadele etmek istiyorum Allah'ım! Yüzbinlerce binlerce aşkım var, heyecanım var Allah'ım! Bu dinimi beni İslam uğrunda çalışmaya ve koşuşturdurmaya. durmaya, Ey Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem! Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem! Senin görünenle görünmeyen mucizelerinle öyle umuyorum ki benim devletim, Osmanlı Devleti bütün küffara, bütün Allah peygamber düşmanı olanlara mutlaka galip gelecektir buyuruyor. Ey Halil Efendi'nin sevgilileri! Ey! Halil Efendi'nin yaranı bize o insanlar gibi olmak düşüyor. Kimse biz bu işi yapamayız demesin. Allah Celle Celaluhu sahabe-i kiramdan sonra imana ve İslam'a hizmet konusunda iki numaralı millet olarak bizi yarattı Allah Celle Celaluhu. Şu gözün siyahının, gözün siyahının beyaza ne kadar ihtiyacı var ise şu iliğin, şu düğmeye veyahut da düğmenin iliğe veya şu tırnağın şu öte var olmadan ne kadar ihtiyacı varsa bütün insanların genelde özelde ise bu milletin imana ve İslam'a ihtiyacı odur, odur odur, odur senin kanın Osman Gazi'nin kanı Orhan Gazi'nin kanı Murad Hudavendigâr'ın kanı, Sultan Fatih'in kanı, Yavuz Sultan Selim Han'ın kanı, kanülm Sultan Süleyman, Aleyhimurrahmetü vel gufranların kanı. O kan, Muhammed Mustafa'ın ve Kur'an'ı savunma noktasında ne yaptıysa, ne yapabildiyse sende de o kan var. <gülüyor> Namık Kemal ne güzel söylüyor, ne güzel söylüyor. Biz ol nesli kerimi, biz ol neslimi, nesli, nesli kerimi tudeyi Osmanlıyız kim? Muhammardır sarapa mayemiz, kuvuş adetten. Biz ol aleyhime mi arbab ciddi istadız kim? Cihan bir devlet çıkardık bir aşiretten. Demek istiyor. Biz var ya, ol nesli kerimi. Dude-i Osmani'yiz kim? Biz var ya, şu mazlum millet var ya, şu Cenab-ı Hakk'ın imana ve İslam'a sancaktarlık rütbesini iltaf buyurmuş olduğu şu millet var ya, şerefli Osmanlı soyundan gelen insanlarız, Muhammer'dir, serata <gülüyor> mayeniz, hun bizim mayamız, bizim mayamız, şehitlerin kanlarıyla beslenmiştir. Biz ol, oh, ol oh, alihimem, her bu ciddi iştahdız ki, biz var ya, biz var ya öyle alihimmet performansı ve kabiliyeti öyle yüksek bir milletiz geliyor hep beraber el birliğiyle bu davaya ne muazzam gayretler, ne muazzam emekler keda etmişiz diyor. Bu millet, şu millet öyle bir millettir ki. Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Bir avuç aşiretten diyelim. 50-60 kişilik bir aşiretten biz dünyanın en büyük devletini çıkarttık. Bizim bayamız budur arkadaş. İyi düştüğü yerden kalkar. Biz Türkler 900 sene önce İslamiyet'e girdik. Girdik ama yakın tarihe kadar, yakın tarihe kadar İslam bizden soruluyor. İslam tarihi peygamberimizden bu yana... 1400 küsür yıl sürmüştür. Eğer Abbasiler dönemindeki İslam'a giriş, ee, o giriş takdim kabul edersek 900 senedir bu millet dinimi İslam'a askerlik yapıyor. Peki can veriyor, kan veriyor peki. Osmanlıyı basılırsak 600 seneden beri bu dinimi İslam'a bekçilik yaptık. Resulullah sallallahu memleketinde peki 450 sene 500 sene efendim çöpçülük yaptı. O memleketlere vali bile tayin etmedik. Tayin ettiğimiz adama vali demedik niye? Ya Resulullah dedi işte hadimlerin yani bu memleketin çöpçüsü, süpürgecisi ya Rabbi ya Resulullah diyecek kadar diyecek kadar Peygamberde, imanda, İslam'da fani olmuş bir milletin torunlarıyız. Anamı kaybedebilirim. Allah hepimizin analarına uzun ömürler versin. Babadan da mağrım kalabiliriz. Şundan bundan vesaire. Belki anamın namusunu koruyamadım. Belki babamın namusunu koruyamadım ama, ama dinimi, beni İslam'ın namusunu korumakta hep bizler şampiyon oldu gene gene aynı görev bizi bekliyor burada ben işte gencim ihtiyarım mazeret yok kadınım ne bileyim işte kızım bilmem ne çocuğu mesele yok yok biraz mübalağa yapacağım affınıza sığınarak bu var ya burada var ya kedilerimize köpeklerimize varıncaya kadar onlar bile görevlidir ama o hayvanlar bile bizden şikayetçi. Onlar bile bizden şikayetçi. Niçin bu davaya hizmet peki? Koşuşturmuyorsunuz beraberinde biz de sizinle beraber saldıralım diye. Edmund Emix diye bir Fransız seyyah vardı. 17. yılda gelmiş İstanbul'a. Adam diyor ki çok şeyler yazdım çizdim. Fakat diyor İstanbul'da bir olay var diyor. Ben bunun sırrını bir türlü öğrenemedim ben diyor. O da diyor İstanbul'da çok köpek var diyor ya. Ya neredeyse insandan çok köpek var. Böyle şehir mi olur dedi ya. Sordum sordum sordum. Kimse bana doğru dürüst cevap vermedi diyor. Neyse günüm bitti İstanbul'dan dönerken en son birisine dedim ki ya bu iş nedir ya. bu memlekette adamdan çok köpek var dedi. Bu işin sırrı nedir diye sordum. Dedi ki bizim dedemiz Sultan Fatih dedi İstanbul'a saldırırken o orduyla beraber kırklar da İstanbul'a saldırdı. İstanbul'un fethinde ve alınmasında o hayvanların da katkısı vardır. O hayvanların da bu memlekette yaşama hakkı var dedi. Buna varıncaya kadar, buna varıncaya kadar bu milletin yegane özelliği dinimi beni İslam için ortaya koymuş olduğu fedakarlıktır. Allah Celle Celalü hiçbir millete, hiçbir millete nasip etmediği Böyle bir şerefli devleti sana nasip etti. Bugün ise bak ne hallere düştük. Yani İslam birçok cahil ve gafil kardeşimizin gündeminden çıktı. Gündemi Amerikancı olma veya Avrupa'yı olma veya imana ve İslam'a hasım kesen kesilen insanların peşinden gitme teşkil etmiş durumda. Benim peki Allah Celle Celaluhu'nu affedersiniz hınzırdan daha adi ve rezil demiş olduğu insanların peki köşine gitmemin yani zoru ne? Ne derdin var benim? Rabbim beni dünyaya hakim kıldı. 26 bin 400 bin kilometre karaya hakim kıldı. Üç kıtada peki ben efendim ee, at oyun attım. Şu memleketten geçen hayvanlar bile... Kuşlar, levyekler bile benim dedemden, ecdadımdan vizadırlardı. Dünya benden soruluyordu. Ne oldu bana peki? Bugün İslamiyeti birçok insanlar sırtında kamburu görüyor. Müslümanlık yapması altında İslamiyetin elini sıkıp peki ha? sırtına hançerler durumda arz-ı endam ediyor. Bu ne gafletti? Ne gafletti? Ne gafletti? Bak sana bir şey söyleyeyim. Din her şeyden bir şey değildir. İslamiyet'in Hristiyanlıktan, Yahudilikten, diğer dinlerden en büyük farkı budur. Din her şeyden bir şey değil. Din her şeyden bir şey değil. Din her şeyden bir şey değil. Din her şeydir. Her şey. Nasıl bu? İnsan huzuru olmadığı zaman hiçbir şey yapamaz. İşin başı huzurdur dişin gezmeye gidemezsin, oturup yemek yiyemezsin, aha burada oturup böyle güzel güzel bir şeyler dinleyemezsin, yani tarlaya bile gidip çift süremezsin, ağacı budayamazsın, ahırına da gidemezsin. Bütün mesele huzurdur huzur, huzurdur huzur, demin denildiği gibi Allahü Teala şu et ve kemiğin yaşaması için sana ekmek vermeyi, su vermeyi bildi de ruhun, kafanın ve kalbin huzuru için allah Teala bizi eksik mi bıraktı? Yok! Yok! O noktada İslam'ın bize bahşetti Allah Celle Celaluhu! Öyleyse ben buna sahipsen, huzura sahibim demektir. Ben Muhammed Mustafa Savaş Sallama sahipsem, Kur'an'a hakimsem, benim huzurdan yer taşmam gerekiyor. Hayat huzurla ayakta duruyor. Huzurla huzurun kaynağı gitti, Cehenneme girmek için ölmeyi beklemeye gerek yok. Dünya cehennem oldu. Amerika'nın bugün olarak atmış olduğu bazı biyolojik ve kimyasal bombaların etkisi ve tesiri uzmanların açıklamasına göre 50 bin yıl devam ediyor. Bak Çernobil'de bir efendim, e, radyasyon sızıntısı oldu Rusya'da birkaç sene önce. Hala diyorlar birkaç seneler daha etkisi ve tesiri devam edecek diyorlar. O ki Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Sellem, o ki Kur'an peki gündemden çıktı, o ki huzur başkentlerde aranıyor. Bugün medyanın yaptığı ne? Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Sellem'e değil, Kur'an'a değil. İşte şuraya bakın, buraya bakın, şuna imrinin, buna imrinin demekten başka bir şey değil mi? Değil mi? Bu, bu heyran devam ederse bu enkazın altında sende kalacağım, ben de kalacağım. Biz buraya evet Halil Efendi hocamızın rahmetinin saygıyla geldik ama eğer yani e, gerekeni söylemek ve doğruyu söylemek gerekirse biz özelde Müslümanın hayatına genelde genelde Genelde bütün dünya insanlığının aleyhine çalışan bu menhus zihniyete, bu peki uğursuz zihniyete, peki hücum demek için biz buraya toplandık. Bu bir belki vaaz gibi gözüküyor, belki bir işte açık hava konferansı gibi gözüküyor ama bu, bu, bu öyle değil. Dünyada ve de bizde bir takım yani güçlerin kavgası var. Memlekette olanları az çok siz biliyorsunuz. Bunların konuşulmasının da belki bir yerde yani e, anlamı yok burada. Hepimizin gözü var, kulağı var. Hepimiz gelişen olayları görüyoruz. Kim Allah'tan yana çalışıyor? Kim peki Allah karşı savaşıyor? Bunları yakinen görebiliyoruz. Öyleyse herkes safta duracağı noktayı bilsin. Bizim kimlik sorunumuz yoktur. Bizim pek şahsiyet sorunumuz yoktur. Bizim biz Müslümanların kimliği la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu kurtuluş savaşında. Ama kelime-i vardı. Kelime-i tevhidimiz vardı. Biz onunla neler yaptık neler, neler yaptık neler. O bakımdan yani hayatı anlarken imana ve İslam'a eksenli olarak İman'a ve İslam'a paralel olarak anlayalım, anlatalım, öğrenelim, öğretelim. Bizim kimlik sorunumuz yok, demin denildiği gibi. Bizim şahsiyet sorunumuz yok. Müslüman'ın kimin izinden gideceği diye bir problem yoktur. Resul-i Ekrem ve onun izine hasret çeken insanların izlerine biz hasretiz. O bakımdan ama o bakımdan. Kimliğimizi kaybetmemeye çalışıyoruz. Şurada kimliğimizi muhafaza etmek için neler konuşabiliriz bugün dolayısıyla. On hasbelini yapıyoruz biz burada. Bir insan nüfus cüzdanını kaybetse onu resmi daireye sokmazlar. Birçok yere gidiyorsun başvuruyorsun kimlik ibraz etmek mecburiyetindesin. Müslümanın kimliğinde demin dediğimiz gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazar. Bu kimlik devam ettiği müddetçe biz yine biz yine o özlediğimiz günleri görürüz Allah'ın iziyle. Kaldı ki kaldı ki Rabbim bize bir görev verdi. Ey Türk milleti seni ben şereflendirmek istiyorum. Sana bir görev vermek istiyorum. Sen bu görevi al götür. Karşında ne verecen Allah'ım diye Allah bir teklifte yapmadı. Biz çünkü diyor Rabbim, Rabbim biz sana aşıkız. Biz Muhammed Mustafa'ya aşıkız. Bu teminatı Allah Celle Celaluhu'ya verdi. Resul-i Sallallahu Aleyhi Vesselam'a verdik. E verdik. aşkı pazarlık kabul etmez. Aşk şirk kabul etmez. aşkı mazeret kabul etmez. Seviyorsak seviyorsak, sevdiğimiz uğruna bedel vermeye, ödemeye mecburuz, mecburuz. Mecbur, eskiden her Osmanlı anası derdi ki, ''Rabbim, Rabbim beni hacı hanımı eyle, hafız annesi eyle'' derdi. Bir başka anne derdi ki, ''Rabbim, Rabbim beni hacı hanımı eyle, şehit anası eyle'' Şehit kime geliyor? Allah'ın, Rasulü Ekrem s.a.v'in Kur'an'ın namusunu peki kollama, Müslüman'ın hukukunu savunma için, savunmak için savaşırken ölen insana şehit deniyordu. Biricik yedi yani gayemiz vedetimiz hedefimiz bu idi. Dün neyse bugün de aynen böyle olsun. Yıl 1915 Çanakkale savaşı bitti ama yine yer yer devam ediyor. Memleketin orasından burasından trenlerle vagonlarla Çanakkale cephesine asker sevkiyatı yapılıyor. Bir trende Bilecik'te efendim e, biricik istasyonunda e, asker sevkiyatı için artık kalkış hazırlıkları yapmak üzere. Sonbahar mevsimi çakan şimşeklere aldırış etmeden dimdik duran bir Osmanlı anası keset bürünmüş orada bir kenarda böyle işte e, her türlü sıcağı ve aldırış etmeden trenin kalkış saatini bekliyor. Komutan yüzbaşı ee, Kadir Bey de trene bakıyor kadına bakıyor kadının o duruşu yüzbaşının dikkatini çekiyor. yüzbaşı Kadir Bey geliyor diyor ki anacım diyor sen burada niye bekliyorsun diyor sen burada niye bekliyorsun diyor ki e, oğlum diyor ben de oğlumu diyor Selametleme, uğurlamaya geldim diyor anacım oğlun kim diyor diyor ki bileceğin Söğüt kazasının ab günlü köyünden Mehmet oğlu Hüseyin diyor eğer yavrumu bir daha bana çağırırsan bir daha onu kucaklayabilirsem çok memnun kalacağım. Peki anacığım diyor. Gidiyor sesliyor komutan yüzbaşı bey. Hüseyin Hüseyin. Mehmet oğlu Hüseyin. Mehmet oğlu Hüseyin koşa koşa geliyor. Buyur komutanım diyor. Oğlum diyor annen seni istiyor. Git annenle son bir defa daha görüş diyor. Anne kollarını oğluna sarıyor. Bana bak. Şimdi sen kendine sen kendini anasının kucağına atan o Hüseyin yerine koy o anadın ananın vasiyeti aynen bugün senin içinde geçerli eğer burada kafan danka ederse yapılacak şeyi biliyorsun demektir bundan sonra arkana bakmadan devam et kardeşim anamız diyor ki oğlum Hüseyin oğlum Hüseyin aslan oğlum benim diyor dayın şıkkada baban ede. Ağaların, abeylerin altı tane abin de Çanakkale'de şehit oldu. <gülüyor> Oğlum Hüseyin, yavrum Hüseyin, hayatta son kalan yongam, baltayla ağaçtan çıkartılan parçaya yonga deniyor. Hayatta son kalan yongam sensin. Hüseyin, eğer minaredeki ezan dinecekse, kürsüdeki vaaz bitecekse, mihrapte okunan Kur'an susacaksa, minderde okunan, peki hutbe duracaksa, caminin kandilleri sönecekse oğlum Hüseyin öyle de bir daha köye dönme. Haydi oğlum Allah yolunu açık etsin. Bu sözleri çocuk gidiyor tren atlıyor. Bu sözleri duyan Abdurkabir Bey geliyor diyor ki, ya anacım diyor, yani diyor Şimdi senin diyor dünyada kalmış bir tane erkeği yok mu diyor? Ne zannettin diyor komutan diyor. Benim değil, benim değil. Rabbül kader, Bizim köyümüzün mezarlığına 50 yıldan beri bir tane erkek defnedilmedi. 50 yıldan beri bizim köyün mezarlığına bir tane erkek defnedilmedi. Hepsi cephede gitti tükendi. Komutan daha çok fenalaştı. Ne diyorsun dedi. Daha bir telaş ki sizin köyünüzde hiç erkek yok mu? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Bizim köyün bizim köyün erkekleri o erkeklerden çok daha fazla şu an dedi. Nasıl dedi? Bizi beğenmedin mi dedi. Bütün köylerin köyümüzün hanımları, kızları hepimizden ah dur feyman eyledik. Yemin eyledik dedi. Ve bütün köylerin, köyün işlerini üstlendik ve şu memleketten imana ve İslam'a hasım olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'a düşmanlık yapan bütün düşmanlar gidinceye kadar, kovuluncaya kadar bağrımıza karataş taş diyor. Bizi beğenmedin mi Abdülkadir Bey diyor. Kaybolan Osmanlı'nın torunları, Osmanlı'nın yetim torunları, biz hala oradayız, zorda, oradayız, zorda dünyadaki şu değişimlere takılıp da başka bir kimlikle ortaya çıkmayalım. Çıkmayalım. Eskiden Türk tabiri söylendiği zaman, yani Avrupalılar, Türkler geliyor dediği zaman Müslümanlar geliyor diye anlaşılırdı. Rahmetli hocam Ali Yakup Efendi öyle derdi. Biz Arnavutluk'ta hep öyle bilirdik. Diyor. Türkler geliyor dendiği zaman Müslümanlar geliyor anlardık diyor. Bütün Avrupa'da böyleydi. Bu sözler çılık mantığıyla söylenmiyor. İmanı ve İslam'ı savunan, Kur'an'a tedayilik yapan her insan başımızın tacıdır bu noktada. Ridley diye bir kız efendim, Taliban eline esir düştü. 12 gün onların elinde esir kaldı. Taliban'a dedi ki beni dedi serbest bırakırsanız İslamiyet'i inceleyeceğim ve dedi inşallah Müslüman olacağım hemen serbest bıraklar kadın geçen de İstanbul'a geldi bundan üç dört ay önce neler söylüyor neler? neler söylüyor neler neler söylüyor neler neler söylüyor neler artık o bir İngiliz değil o yani efendim İngiliz kafasında yani yaşayan bir insan değil bu insan diyelim mesela, hepimizin başının tacıdır. İmana ve İslam'a hizmet eden köpeğin bile affedersiniz. Ayağından kalkan tozun zerresine bir başımız değil, bir başımız feda olsun. Biz hiçbir zaman bu orda imana ve İslam'a hizmet uğrunda çektiklerimizden dolayı ay, oy, of oh! demedik, demedik, demedik. Bir Çanakkale'yi okumayan tarih okudum demesin. Bir 60 derecede 85 bin asker tek bir mermi daya atmadan Sarı Kamış'ta pek şehit düştü. Bu dolarak gittiler peki. Bir Sarı okumayan tarih okudum demesin. Bir 60 derece cehennemin sıcakta, su çöllerinde, peki Arabistan çöllerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köyünü Kabe-i peki diyarını savunma noktasında mücadele veren Fahrettin Kıcınan Paşa Rahmetli'yi, beraberindeki 15 bin askerin destanını okumayan tarih okudum demesin, demesin. Yani çilenin yani bini bir para, çile, ağaç, bini ilaç, ne yediklerini, ne içtikleri belli değil. Sarıkamış cephesinde dede donanak ölüyor, efendim erzak torbasını açıp bakıyorlar bir avuç kurutulmuş arpadan başka bir şey yok dede, dede diri diri canlı canlı orada donlu gitti hatta bazı askerler kan donmasın diye kasatlayla elinin şurasını yarıp kan akıttı. ki yani kan devirdeyim yapsın donmayayım diye bu emekler ne içindi bu emekler ne içindi bu emekler ne içindi senin içindi senin façsa Arkadan gelen yavrularımız, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan, ezandan, dinden, imandan mahrum kalmasın diye. Binbaşı Mustafa Nihat Bey, Allah gani gani rahmet eylesin. Emsali olan askerlerimizin sayısını çoğaltsın. Adam, düşmanı görecek durbünle, durbünle bakıyor, bir durgunda dondu kaldı. Öbür zar zor kaldığı için kan donmak üzere. Dedenin öbür de peki, dua belken dondu. Dedenin bir yeri dürbünde, öbürünü peki duadayken doldu gitti faksa! Cengahlerlik için mi? Şöhret için mi? Ondan sonra e, silahşörlük için mi? Yok! Yok! İşin içinde Muhammed Mustafa var! İşin içinde Kur'an var! Kur'an! Kur'an Adam bulunduğu şartlara aldırış etmedi. Emder Paşa yanlış bir kararla eksi 60 derece soğukta askeri savaşa soktu. Ondan sonra 85 bin asker tek bir mermi atmadan dondu gitti o dağlarda. Çanakkale zaten bir destan. Neresini konuşalım ki peki? Yeni etenim yani bundan belgilere göre 356 bin insan peki ee yandı gitti oralarda. 400'li bir kişi peki, yaralı kavru vesaire. Yani ab, Mehmet Akif Ersoy rahmetlinin, yani bu balaga tarihiyle söylediği gibi, Bedir savaşındaki yani Bedir'deki arslanlar ancak bu kadar şanlı gidiyor. Ama vakit yok, zaman yok, ömrü dünya bir dakika, ömrü insan bir nefes. Bu davran için yapılan emeklerimiz ne zaman konuşacağız? Ne zaman konuşacağız? Suudi Arabistan çöllerinde 60 derece savaş mı olur ya Allah aşkına? Ha? Otursan bile oturamazsın kardeşim peki. 15 bin asker orada. Üstelik bazı Arap kardeşlerimiz maalesef İngilizlerin ağzına baktılar. Osmanlı aleyhtarlığı yaptılar. Sultan Abdülhamid'e cennet Haydar Haydarpaşa'dan Medine'ye kadar daire düşürmüş olduğu demir yolunu bile tarif ettiler. Buradan peki erzak, sevkiyat yapmasın diye oraya. Eee, dede, dede, dedeye su vermedi, ekmek vermedi, aç bir kaldı orada Osmanlı. Ne ayağında ayakkabı kaldı, ne sırtında gömlek kaldı. Hep lime, lime oldu ki hepsi vesaire. Neticede, neticede yiyecek bir şey kalmadı. Fahrettin Kıcuman Paşa rahmetli, orduya çekirge yedirmeye mecbur kaldı. Belgirlere çekirge yedirdiler. Çekirge temiz yediği için hayvan... Yeşil yediği için onun yenmesi caizdi. Çekirge yiyen bir ordu dünya tarihinde var mı? Var mı? Bütün millet kabız oldu. Kabızlığı ne demek olduğunu affederdi çekenler bilir. Buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen adamı İngilizler Bedirne savunmasından koparamadılar Fahrettin'ki Cemal Paşa'yı. Abdülhamid Han Cennet Mekanı tahttan indirdiler. Yerine Cemal Paşa, Talat Paşa, Enver Paşa üç beyinsiz kafa, idareye el koydu, ...buradan İngilizler vasıtasıyla... ...pres yapıldı, paş, paş, Paşa'yı Faret Kıcuman Paşa'yı... ...Medine savunmasında eli ayağı bağlı... ...Malta'ya sürdüler. Adam, batarya doktoru... ...Terebun Kandemir diyor ki... ...Paşa diyor, Medine'den ayrılmadan önce... ...son defa Peygamber Efendimiz'in minberine çıktı... ...orada bir hutbe irat etti. Ama diyor, yani öldük öldük bitirdi bizi Paşa diyor... ...en sonunda askerine dedi ki... Askerlerim, askerlerim baksa kendini şu an 110 sene en cökü o manzaranın içerisinde Fahrettin Kıcımanpaşa'yı dinleyen asker olarak gar. Askerlerim, askerlerim diyor gelin hep beraber Resul-i sallallahu aleyhi ve selleme diyelim ki, diyelim ki, hatem Nebiyin seyyid olan bu ı şahaneye ''Ya Resulallah, ben senden ayrılamam!'' Batarya doktoru diyor ki, paşanın dizlerinden daha çocuğundu, olduğu yere yuvuldu kaldı. Kardeşim, canım, gözümüzün yağını yediğin insanlar, biz orada kaldık orada, orada kaldık orada. Küçüman Paşa Medine savunmasını terk ederken, terk ederken kılıcını Resulükrem Salallahu Sallam'ın kabine emanet bıraktı. Yani Resulükrem Salallahu Sallam'a e emanet bıraktı. Sanki şunu demek istiyordu: Ya Allah, ben hiç bu ceketi bırakmayayım, ben? ben seni İngiliz devrine kaptırmayayım, ya Allah ama artık olay beni açtı yarası Allah. kılıcını sana teslim ediyorum yarası Allah. arkadan gelecek olan benim evlatlarım torunlarım bu kılıç alacak ve bunu hakkını verecek yarası Allah. bu umutla kılıcını peygamberimize emanet bıraktı Resulü eklem sallallahu aleyhi ve sellem Fatsa! Fatsa! 110 yıl geçti 110 yıl Muhammed Mustafa bu kılıcı teslim edecek bir tane erkek bulunuyorlar bu topraklarda yaşama hakkım var mı? Da, benim manlık Mustafa'yla ihtihar hakkım var mı? Da, bu kadar kutsi bir davanın peki, bu kadar cansız savunmasın olmalıydı peki. Allah Celle celal düştüğümüz yerden kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Bununla birlikte o kadar çileye rağmen, hiçbir Osmanlı askeri eksikliğe rağmen hiçbir Osmanlı askeri kalkıp da Resul Ekrem'e veya birisine, arkadaşına, komutanına, ya komutanım! Ökteki sandık bu dinden ya vesaire! 900 yüzyıldan beri savaşıyoruz, savaşıyoruz! Bir oh diyeceğimiz, bir an gelmedi mi diye sitem yapmadık hiç! Hiç kimse ağzını açmıyor! Bu davanın aşkı, peygamberin peki muhabbeti, Kur'an'ın lezzeti, bünyelerini öyle bir komaya koymuş ki, o lezzetin dışında, peki cehennem bile bu adamları dağlasa hissetmiyor! Da Medine karargah subayı İdris Sabih Paşa Allah böyle paşaların sayısını çoğaltsın evet. Elhamdülillah var Ama Mevla daha fazla dersin İbret, İdris Sabih Paşa Bakıyor ki asker yani Bitmiş tükenmiş artık Bir deri bir kemik kalmış. Adam yırtılan yerine Yama yapacak bez parçası bulamıyor Diyelim giymiş olduğu gömleğin Burasından biraz kesiyor O kestiği parçayı yırtıyor yırtığına Yama yapıyor bu kadar yeter rağmen, bu kadar işte ağaç bir ilaç olmasına rağmen şikayet yok. Adam şöyle düşünüyor, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acaba bize bir mucize gösterir de, bizi rahat ettiremediğinden dolayı acaba üzülür mü Peygamberimiz Aleyhisselam? vesselam? Ha? Acaba Peygamberin hatırından böyle bir şey geçer mi? Ümmetim burada beni savunmak için bulunuyor ama perişan olmuşlar. Eh yani bunları imdat ettem gerekirdi. Şu anda henüz Rabbimin yardımı gelmedi diye peygamberimiz acaba böyle yani bir darlık, bir sıkıntı duyar mı? Duymayacak diyor adam kendi kendine. Güleyim diyor resul sallallahu aleyhi sağ ve sellem'i teselli edeyim diyor. Efendimiz'i onlara edeyim diyor. Bak! Bak! Bu milletin kanında neler var Ahmet! Mehmet! Ayşe abla, Geliyor İdris Sabih Paşa, Resulü Aleyhisselatü kabri kabrı başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı onur etmek niyetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ithafın yazmış olduğu üç kıta bir şiiri var. Hadi şimdi hep beraber doğru Medine-i gidiyoruz. Ben layık olmadığım halde İdris Sabih Paşa gibi Peki e, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e münacuatta bulunayım. Siz de, siz de İdris Sabih Paşa'nın komutasındaki e, Medine'deki Osmanlı askeri olarak boynumuz bükük. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'e aşkımızı paşanın peki dizeleriyle dile getirelim. Paşa, İdris Sabih Paşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ithafen diyor ki, İman'ı, İslam'ı, Kur'an'ı, Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleli. savunma noktasında bak! Neler yapıldı neler? Neler yapıldı neler? dedi diyor ki rahmetli, nedense kimseler anlamaz eyvah! Allah, ancak sen okursun yüreğimizi nedense kimseler anlamaz eyvah o kadar saf olan dileğimizi bir ümmi sende ya Resulallah ancak sen okursun yüreğimizi ne Tek hebe senin için oğlu kitabın hakkı için aziz gücümüzü istsin görüşmesin onunda her zaman görüşeceğiz. Nakarlar kırttık hebe senin için oğlu kitabın hakkı için aziz gücümüzü istsin. Oğrunda her zaman Döğüşeceğiz Yakamaz Ertuğrul Evladı sensiz Can verir canan Türkler Ebedi Kadimul Harmeyiniz Ölsek de Ramzanı Ruhumuz bekler gez can verir cananı veremez türkler ebedi khadim-i hurremininiz alsak da avzanı ruhumuz bekler alsak da avzanı ruhumuz bekler Deder. Dede'ciğim, senin anan yok mu? Senin hanımın yok muydu? Senin mis kokulu yavruların yok muydu dede? Senin bağım basların çiftliği yok muydu? Senin herkes gibi keyif yapma hakkı yok muydu? Sen niye şunlar açın beni sıcaklar be? Dede, Dede'ye sorsak, dede ne der oğlum? Bizde döveklik yoktur. Biz Muhammed Mustafa'a sallallahu aleyhi ve sellem'i Buraya biz bedel ödemeye geldik, bedel! Cevabından başka cevap vermezdi. Ne diyor dede? Ya Resulallah, bu milletin yüreğinde senin aşkın ve sevgin, Kur'an'ın muhabbetin ne kadar engindir bilir misin? Her ne kadar de sen okuma yazman yoksa da sen bu milletin yüreğinde yatan diyor, aslanı bilirsin, aşkı bilirsin ya Rasulallah. İsen sen bilirsin bizi, senin ne kadar sevdiğimizi diyor. Biz senin o kokulu, hitz için, senin getirdiğin ilahi mesaj Kur'an-ı Kerim'i savunmak için diyor. Ne kanlara kattık ya Rasulallah. Bizim gücümüzü ister ya yetsin, ister yetmesin ya Rasulallah. Kıyamette kadar yine aynı şeyi icraya yerine getirmeye devam edeceğiz. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin torunlarıyız biz diyor Ya Resulallah. Canımızı veririz Allah! Sen bizim cananımızsın! Cananımızı kimseye kaptırmayız Ya Resulallah! Ne senin metini kemiğini, ne senin peki getirmiş olduğun Kur'an'ı, ne senin bize miras bırakmış olduğun sünnet-i seniyyini, biz kimseye kaptırmayız ya Resulallah. Kıyamete kadar, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevverenin bekçisi, çöpçüsü biziz ya Resulallah. Ölsek bile, ölsek bile, senin Ravza-i senin Kabri Şerif'ini, muhafazada müdafaya devam edeceğiz ya Resulallah. Ey Allah'ın sürmeli kulları, ey karanlık gecelerin yıldızları, bunlar hikaye olarak mı kalacak, bunlar bir nostalji olarak mı kalacak, bunlar efendim bir masal olarak mı kalacak, bunların tekrar kazanılması lazım. Bizim çok şeye ihtiyacımız var ama bizim şu an tek şeye ihtiyacımız var, tek şeye ihtiyacımız var kaledeki ruhu, Hicaz'daki o ruhu, Sarıkamış'taki o ruhu elde etmek. Boşuna sağa sola koşmayalım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana ülke bıraktı, ülke! Birçok şeyler yani bıraktı, bunu açık çok biliyoruz ama bu da enteresan bir tespittir. Şu toprakların alaka fethedilmesinde, alınmasında, savunmasında, Türk ordusu onu inkar edilemeyecek büyük Efendinin yan hizmetleri olmuştur. O orduya Allah zeval vermesin. O İmam-ı ve İhissan'la orduya Cenab-ı Hak vermesin. Eksiklerimizi görmeye de Mevla'mizleri muvaffak eylesin. Ama, ama, düne kadar peki o ordunun arkasında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem idi kumandan. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bastığım topraklarda, hür bir şekilde yürüyebilmeyen, şu topraktan her türlü istifade için şu imkânı bize hazırlayan bir numara Muhammed Mustafa'dır. Ve onun emir ve komutasında hiç gören, muhterem, muhteşem Türk ordusudur. Ben size bir iki anlatayım, bir hadis anlatayım. Hacı Cemal Efendi rahmetli İstanbul Beşiktaş vaiziydi. Çok da iyi bir alim idi. O diyor ki, bir keresinde haç farizamı yerine getirmek için Medine-i değil diyor. Bir Hindistanlı alimle tanıştım diyor. Hatıralar anlatıyoruz diyor. Yaşadığım hatıralar, o da yaşadığı hatıraları. Dedi ki bana, Cemal Efendi'ye de ben de işte Hindistan'a bir Müslüman olarak bir hatıra anlatayım. Bir keresinde hacca geldim dedi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın türbedarı olan zatla tanıştım. ''Aynen onunla da seninle hasbihal ettiğin gibi hasbihal ediyoruz.'' dedi. Bana dedi ki sana bir hatıramı anlatayım. Buyur dedi Efendim Hazretleri. ''Benim Allah vergisi, kalp gözüm, keşkim açık bir insanım.'' dedi. ''Her gün Rasûl-i Ekrem ve sellem, kabrinde mi değil mi bunu anlardın diyor. Bu da Allah bir vergisi, keramettir. Keramet haktır. Ehl-i sünnet cemaat böyle der. Hatta öldükten sonra bile evliyanın kerameti haktır der. Ömer Mesafi'yi bana dedi ki, ben dedi her gün Rasulü Ekrem'in kabrine teveccüh ederdim, Efendimiz'i kabrinde mevcut gördüm. Bir gün baktım, Rasulü Ekrem yerinde yok dedi. Allah Allah dedim, acaba benim o güzel halim benden alındı mı? Bende bir eksiklik mi var diye merak ettim diyor. Neyse o gün öyle geçti diyor, ertesi gün tekrar Efendimiz'e teveccüh ettim, baktım Rasulü'l-i Ekrem yerinde. Dedim ya Rasulallah, dün baktım baktım deli oldum buralarda, seni göremedim. Nerededin ya Allah? Yoksa yani bir mühim bir işim vardı. Efendimiz bana buyurdu ki, ''Hizmetliyim, hizmetliyim.'' dedi. ''Benim Osmanlı Türkleri diye bir ümmetim var.'' dedi. Onlar şu an Çanakkale Savaşı gibi savaş veriyorlar dedi. Savaş çok zor'a girdi dedi. Benden himmet ve yardım istediler. Çanakkale'de savaşa gitmiştim buyurdu. Bunu yaz bir kenara. Bunu beynine yazma. Bunu beynine yazma. yazma. Bunu beynimize kazıyalım kazıyalım. Bir. ikincisi. İngilizlerin 26 tane savaş gemisi, Çanakkale'de Karanlık Liman denen koya koya demir atmışlar. Denizin karaya girintisine koy demir. Bu 26 gemi yarın sabah sefere çıkacaklar ve İstanbul gidecek. İstanbul düştü, Anadolu düştü. Dün öyleydi, bugün de öyle. İstanbul kurtuldu, Anadolu kurtuldu. İstanbul gitti, Türkiye gitti. Haberimiz olsun. Bir yerde İslam'ın en son kalesi Yahya Kemal Beyatlı'nın beyan buyurduğu gibi 26 tane gemi hareket emri bekliyor. Üstelik Çanakkale-Boğaz'ın öyle almışlar ki Churchill diyor ki gündüzleyin yukarıdan sürekli deniz yüzeyini helikopterle tarıyoruz. Acaba Türkler gizli gizli falan geliyor mu gelmiyor mu diye vesaire. Geceleyin diyor denizin yüzeyini bir projokterle tarıyoruz diyor ki yani kuşlayı geçse anında yakalıyoruz dedi. Çanakkale düşünebiliyor musun? Metrekareye altı bin tane mermi düşüyor. Altı bin tane mermi düştü. Bir gün içerisinde diyor, bin sekiz tane top mermisi atırıldı Türklerin üzerine diyor. Yani tarihi mümkün değil. Mayınca, Yüzbaşı Hakkı Tophaneli, Yüzbaşı Hakkı Bey. Yüzbaşı Hakkı Bey. Müsvet haklı mayın tarama gemisiyle birlikte gecenin karanlığında karanlık limana sızıyor adam. Hafif de bir sis var. Venedij'de 26 tane mayın düşüyor. Gemi başına bir tane mayın. 26 tane mayın düşüyor. Bizbaşı Hakkı Bey oradan ayrılıyor. Sabaha doğru imsakten sonraki vakit sabaha doğru gemilere hücum emri veriliyor. Ve Kalkışa yeltenen gemi daha mesata alamadan dokunduğu mayınla suyun dibini boyuyor. Meğer ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Churchill diyor ki, bütün dünyanın askeri kanunlarında şöyle bir madde vardır. Eğer böyle bir koya, koya diyelim mayın düşenecekse kıyıya paralel döşenmesi lazım. Yani diyelim ki şu benim elim şu şekilde bu koydur bu mayınları şöyle düşenmesi lazım it gibi düşenmesi lazım halbuki yüzbaşı Akkuş Bey mayınları kıyıya dikey olarak gemilerin aralarına kıyıya dikey olarak düşüdü böyle böyle böyle tarağın dişleri gibi niye böyle yaptı belki efendim yani şey de efendimdir yüzbaşı Akkuş Bey'in de haberi yoktu ama. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanın haberi var. Meğer, meğer bir gün önce, bir gün önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bizim şu vatandan istifade etmemiz için, bizim şu imandan ve İslam, İslam'dan ve bizden sonraki nesillerin, iman ve İslam'ın kurmasından gereği gibi istifade etmediği için, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Cevap Bey'e buyurmuş ki rüyada, Cevap, cevap, hakkıya söyle, mayınları kıyıya paralel değil, dikey düşesin dedi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, senin için cephede, senin için cephede, sadece fizik güç bu ülkeyi almadı, almadı. İşin gerisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Burada, burada, Neler var neler, neler var neler, haniye takat ki konuşalım, haniye takat ki gereği gibi dinleyelim. Şuraya ben değil de İbrahim Tatlıses Tarkan Ebru Gündeş buraya gelseydi burası bu kadar olmayacaktı. Burası en az elli bin toplardı, elli bin, yalan mı? E kabul edin lütfen, eğer hata ediyorsan bağışlayın, ben sizin ayağınızın altını yalayayım ben. Yoksa birçok insanımızın kanı mı değişti Allah aşkına? Bu ülke neyle kazanıldıysa, yine bu ülke onunla bizden sonraki nesillere aktarılacaktır Allah'ın izniyle. Yar askerleriyle birlikte, bunları niye anlatıyorum? Menkübe olsun diye, hikaye olsun diye değil. değil. Bak iman ve İslam hem dünyanın hem ahiretin ne denli olduğu. olduğunu... Ortaya koymak için bunları anlatıyorum. Ben buraya masal anlatma, hekaya atmaya gelmedim. Bizim muhtaç olduğumuz yegane kan, yegane kan budur. Budur, bu, bu, bu ruhtur. Yavva Yasan Bey askerlerine birlikte cepheye gidiyor. Çanakkale'nin aldı kaçtı diye bir köyü vardır. O köye geliyorlar askerleri diyor ki, komutanım susandı, beygirleri de çok susandı. Şunları bir sulayalım dedi. dedi. Köyün ortasında bir çeşme var. Çeşmenin yalağından bir köpek su içiyor. Neticede yarbaya sandığı yaklaşmaya edince şey Askerler köpeğe taş toprak atıyorlar. Boşt boşt diyorlar. Yarbaya sandığı diyor ki yapmayın evlat varım dedi. Durun bir dakika. Kendisi gidiyor çeşmenin önüne. O köpek de yani affedersiz uyuz olmuş tüyleri dökülmüş kahraman içerisinde. Bak Ahmet'im bak abicim bak ablacım. Şu memleketin bile savunmasında demin de bahsedildiği gibi köpekler varınca nefretler karlıkları ortaya kondu. Ben bugün gereği gibi Kur'an'a peki çalışmıyorum. Mahmut Mustafa'yı savunmaya düşkünlük gösteriyor muyum? Buna insaf denir mi? He? Buna insaf denir mi? Bebek çocuk ağzına mama koyan anasına tokat vurur mu? Arba Hasan gidiyor köpeği, yavrumu alıyor kucağına, onu yıkiyor, tat tertemiz yapıyor vesaire, içiliyor, içiliyor. Ardını da Canberk koyuyor. Askerler diyor ki ya komutan ne yapıyorsun Allah aşkım, ya. Dedi ki oğlum dedi, yarın rûz Mahşer'de Rabbimin üzerinde Rabbim bana derse, Hasan Hasan o hayvan sana ne yaptı ki? Hayvana hakaretle, hayvanı su içmekten ettiniz diye sorarsa bana, ne cevap verecektir Cenab-ı Hakk'a dedi. Hayvanı içirdi, temizledi, patırı kucağına aldı. Sonra askerler geldi, beygirler geldi vesaire. Neticede Yarbay Hasan Bey e, birliğiyle birlikte cepheye varıyorlar. Askerlerini gerekli yerlere mevzilendiriyor. Oğlum sen şu sipera yat. Oğlum sen şuraya. Yavrum sen silahı şuraya koy. Siz topu şuraya kurun vesaire derken uzaklarda yerde tepellenen can çekişen bir asker geliyor. Hemen koşuyor. Biz böyleydik. Biz böyleydik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem izah kateltum fe asil kütkete vurza zabahtum fe asil zibhete buyuruyor. Öldürdüğünüz zaman güzel öldürün diyor Resul-i Ekrem. Ha ben he, İstediğin gibi parçalayın namını parasa gibi doğrayın. Yo, senin üstünde Allah var. Kendin mülkünden ne kadar müdahale edeceğin de Allah belirliyor. Savaşırken peki düşmanım da artık bitti adam orada artık o bir kuldur o. Kula yardım etmek lazım. Bu sefer Yarbay Hasan Bey bırakıyor talimatı gidiyor. Bakıyor ki Fransız askeri işte son nefesini verme halleri kendisinde gözüküyor. Öyle ölmeden önce onu şöyle bir kucaklıyor, kaldırıyor. Ki yani bir yardım olsun adama. Neticede neticede ne asker Fransız askeri numaradan öldü numarası yapıyor. Ve kasap çektiği gibi Yarbay Hasan Bey e sapladı. Yarbay Hasan Bey kan ranın içerisinde olduğu yere yığıldı. Oluk oluk kanak bua başladı. Dedi ki: "Ebliler bilir adı lat tabur gibi imamın naçt dedi. Hoca geldi. Hop, hop, hop can dedi. Bak, bak bana la ha ha ola. Kurecek telkin <gülüyor> dedi ben, ah kulun dedi <gülüyor> hoca efendim la havle ve la kuvvete illa billah kelime, şabet, kelime tevhid telkini yaparken öteden beri canber havlaya havlaya geliyor o baktı barına bastı köpek hayvan, aymak <gülüyor> yıkıyor tozuketi bey kucağına girdi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 Şöyle uzaklara baktı. Bakar ki, bakar ki birisi geliyor. Narvayasam bey tanıdı ve dedi ki, La havdevela kuvvet illa billah. ya Resulallah, niçin zahmet buyurdun dedi. Dede gitti ondan sonra. Senin deden, benim dedem. Muhammed Mustafa'nın kucağında şehit oldu biliyor musunuz? Bu Peygamber'e tavır koyulur mu? Bu Peygamber'in peki davası göz ardı edilir mi? İnsan bu Muhammed'in yoluna çalışmaz mı? Bu davaya hizmet etmez mi peki? Sonra işte komutanım komutanım komutanım bir heyecan, bir telaş vesaire falan Yarbalasan Bey gittim. <gülüyor> Yarbalasan Bey'in düştüğü yere kabrini kazdılar. Önce onu böyle okusun uzattılar Kıble'ye doğru. Üzerine bütün bayrağı serdiler ve ayak ucunda da bayrağın kalan kısmının altına o camber köpek geldi, işte girdi böyle yılan gibi dolandı, o da orada yattı. Mezar işi bitti, ondan sonra yarbay Hasan Bey'i kabre Köpeği ayakla ittiriyor askerler, hoş moş diyorlar falan. Bayrağı kaldırıp yarbayı şey yapacaklar, defnedecekler. Ve köpek kalkmıyor. Köpek kalkmıyor. Bir de bakarlar ki köpek de yarbay Hasan Bey'le ruhunu teslim etmiş, hayvan vefat etmiş. Onun anlamı ne? Yarbayım, yarbayım, sen Muhammed Mustafa ile birlikte cephede savaştın. Ben de seninle beraberdim. Ben sensiz dünyada kiminle savaşacağım yarbayım, sen gidiyorsun, ben de seninle beraber görüyorum. Bunlar memlekete bak, kimlerin hizmeti geçti, kimlerin? Anadolu'nun neresini sıksan, mutlaka böyle bir menkıbe bulursun, duyarsın. Adam zürriyetinden vazgeçmiş, zürriyetine devam ettirecek bir kişi kalmadı peki. Ne var ona peki bu? Şöhret orma mı? Peki benim şu kardeş şehidim var diye vesaire. Veya da bilmem ne başka bir dünya zevki orman peki. Ya, Yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Mübi'nin için Bugün de aynı dağlayı, aynı idali yaşamaya ve yaşatmaya mecburuz. Memuruz, memuruz. Biz Türkler demin söylendiği gibi dokucu sene önce İlban ve İslam'a müşerref oldu. Seyyid Süleyman Ali Hasan enne bir Pakistan Allah kanın kadar rahmet eylesin. Eğer diyor Türkler İslamiyetle, Muhammed Mustafa ile Kur'an-ı Kerimle ile müşerref olmasaydı, tanışmasaydı onlar bugün köpek perest, köpeğe tapan bir insanlara geleceklerdi. Biz Hindistanlılar ise ineklere tapan bir inek perest olarak gelecektik, diyor adam. Resul-i Ekrem bizi esaretten kurtardı. Kur'an-ı Kerim bizi hürriyetle müşerref kıldı. Her konuda biz on numara olduk, süperstar olduk. Müslüman bu uğurda rakibini sayıyla yenen değildir, rakibini tuşla yenendir. Allah Allah bu işi bıraktığımız yerden tekrar alıp götürmeye müsirin muvaffak eylesin. Amin. O bilkalem diyor ki yine bu dinimi beni İslam diyor, Türklerin eleyle diyor kıyamete kadar devam edecektir. Allah Celle Kur'an-ı kerimde buyurdu ki: Inna Allâhul Mubîrûl Ajrâl Muhsinîn. Biz dünyada iyilik sever, iyilik yapan, mazlumun hakkını koruyan ki eskiden padişahların koltuklarının arkasında beli yüklü mazlumun yazardı. Her mazlumun zulma maruz kalan kişinin babası anlamında bir çift söz yazardı. Biz tarihte hep böyle olduk. Diyor ki yine diyor bu dinimi bini İslam'ın savunması. Türklerin, Osmanlı'nın nesliyle devam edecektir diyor. Çünkü o insanlar muhsindi diyor. Şu an bir FETÖ dönemi belki yaşanıyor ama ama yine bu dini mübürü İslam'ı savunma şerefi inşallah düzenine ayrılacaktır. Eski Polonya Cumhurbaşkanı ne diyor ki yahu biz tarihte, bundan 10-15 sene önce Türkiye'ye gelmişti. Basın toplantısında aynı şeyleri söylüyor. Biz diyor Polonya, eski ismi Estonya'ydı ecdat zamanında. En mutlu anımızı Osmanlı hakimiyetindeyken yaşadık biz diyor. Ondan sonra esaretten kurtulamadık, zilletten kurtulamadık diyor. Osmanlı tarih sahnesinden çekildikten sonra diyor. Biz diyor biz diyor Osmanlı'nın adlarının diyor Polonya'nın şimdiki başkenti Varşova. O Varşova'nın yanından akan Vistul nehrinden su içecekleri anı bekliyoruz. ''Ya Osmanlı'nın torunları, siz var şuraya bir daha ne zaman geleceksiniz?'' diyor. Oradaki insanlar hala sizi bekliyor vesaire. Bu milletin, hani ki bahsettiğin Namut Kemal'in dediği gibi bir özelliği vardır. Bir özelliği vardır. O noktada var ya, o kadar çok şeyler var ki, onun şerefi var ya, yani en verzetli suyları bile tatmaktan bizleri alıkor. O kadar muazzam, iftihara vesile olan yönlerimiz vardır.'' Yani bu, bunu şimdi e, bir fetva gibi kabul etmeyin ama kabul etmeyin ama sözün yani hakkında vermek lazım. Mısırlı bir alemin bir sözü vardır. Biraz yakıştırma ama bizim bize bakan tarafını Yani gözlüyoruz. İslam'ın şartı beştir derdi. Altıncısı da Osmanlı sövmettir derdi. Kıymet'i bilirmedi bu adamların. Veya son zamanlarda yapılan hatalar neticesinde Allah-u Teala Osmanlı'yı peki ee, geçici bir süre, bir inancımız o, devre dışı bıraktı. Bak, Orta Doğu ne hale geldi? Bak, Orta Doğu ne hale geldi? Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, şu an savunmasız kaldı. Oralarda pek Kur'an sahipsiz kaldı. Neticede her taraf dondurma gibi erir hale geldi. Onun için, aziz kardeşlerim, yani dün neyle ile biz ayağa kalktıysak yine bugün aynı ruhla ayağa kalkacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu ümmetin ilk nesli neyle peki abad olduysa neyle abad olduysa son de yine aynı şey ile aynı iş ile ve hareketle abad olacakları buyurdu. Kuran kesinlikle bizden yer uzak kalamaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun okununu ve mirasını korumaktan başka gündemimizde başka bir şey yok öbürleri ikinci sıra da üçüncü sıra dönsün dördüncü... niye benim varlığımın sebebi benim esir olmamışımın sebebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dir <Gülüyor> o Resulü mücdetabah hem lil alemin ben de mebfumdur diyoh efleke fahre zemin zasım ziyaret edeb hadi cennet Osmanlı şairi dede efendimiz aşkın efendimizin aşkından yandık kavruldu söyledi Ondan sonra inna lillahi ve inna ileyhi raci göçtü gitti. Hele diyor ki: "El resuluyum o cebe rahmeten lil alamin." Allah seçkin kulu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet peygamber. Ben de muzufum" diyor. Aflan kefahreyler zemin. Toprak gökyüzüne der ki: "Gökyüzü gökyüzü, sen yukardasın diye ben alçaktayım diye. Bana gurur gibi yapma, ben yukarıdayım diye." Toprak gökyüzüne der ki: "Sen üstün değilsin. Üslumam derim çünkü benim bağrımda Muhammed Mustafa (s.a.v.) var." "Fatsa! Sen Medine'ye benziyorsun, Medine'ye." Selam dağında kalbinin en derin köşesinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yatıyor. Muhammed Mustafa'nın sevgisine şirk koşulmaz. Muhammed Mustafa'yı sevmemeye mazeret yoktur. Fatsa! Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buldun, bir daha da bırakma! Medine'ye hainlik yapılmaz. Ya Sultan Selim Han aleyhir rahmeti vel gufran buyuruyor ki Ya Resulallah bütün şairler, bütün evliyalar sülahalar, şunlar bunlar hepsi peki canlarını sana feda ettiler, başlarını sana feda ettiler. Ya Resulallah ben de diyorum ki Ya Resulallah sana değil senin kapında hav hav hav hav yapan köpeğin ayağından kalkan tozun zerresine Yavuz'un başı değil başı teda olsun binbaşı teda olsun yara Resulallah Faksa Damarındaki kan bana bunu söyletiyor Kimse dünyada kalktı da erkek olduğunu iddia etmesi bir dede Gelecek gelecek o kişi kendisine erkek olduğunu iddia eden kişi benimle savaşacak vuran vuran kıran kralı gireceğiz diyor. Kim kimi yerse ona erkekliği yiyeceğiz. Kim olan benim karşımda erkeklik savunan çıksın o feybatim. <gülüyor> Hazreti Ömer misali. Sahabe-i bir 1-3-5 efendim Mekke'den Medine'ye cid ediyor. Gruplar halinde ama bir kişi tek başına icret etti. O da Hazreti Ömer <gülüyor> radıyallahu anh. Müşriklerin kodumanları, iman ve İslam'a düşman kesilenler öyle işte Hz. E uzaktan bakıyorlar, ne yapacak ne edecek. Tahtuk tahtuk geldi makamı İbrahim'e, iki reket namaz kıldı. Ondan sonra selam verdi, dua ettik. Kalkanını sol eline kılıcını aldı. Kılıcı sıyırdı, müşriklere iddiata dedi ki ''Men erâde en yurammile zavcetehum ve yuytime evlâdehum'' ''Fel yelkani verâ ehâdel vâdi'' ''Hanımını dol koymak isteyen varsa Çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa gelsin şu dağın arkasında vuran vurana kran kıran dövüşeceğiz. Bir yerde İslam'ın izzet ve şerefini, onurunu savunmak için buna da mecburuz ve mecbur kaldık. Yavuz dedi buyuruyor ki Rabbim, Rabbim İslamiyet bu şeriatı Karayi Ahmediye dünyayı geçsin diyor. ...sancağının nereye dikilmesini istiyorsa... Rabbi'm isterce dokuzuncu felak olsun... ...oraya dikerim diyor. Varlığının sebebi fatsa, ...varlığının sebebi fatsa ...bir zaman gelir ki... ...kılıncı kınından çekup çıkarırım... ...güneş gibi... ...kâfirin zulmünü cihandan kaldırırım... ...hum reis olan gözlerin gibi... ...cihan üzerime bela yağdırsa... Kıl kadar çeken insan senin değilim, diğer adam. Senin deden değil mi? Sen onun torunu değil misin? Biz o mescitlerini, düğüyosmaniz kim? Mamlardır sarapama'yız, bu nişanetten biz. Allah aleyhimem Erbabı ciddi iştahdız Kim? Cihangirane Bir devlet çıkardık Bir aşiretten diye nam-ı kemal Hak pa Zatul pakun eylemiş Rabbul hüle Kafile Sağlara Hayli enbiya Hep tufeylundur Göruhu evliya Ya Resulallah ıştaqam sana yandım aşkınla tahtım kır ey gurur enbi yani serveri vey sergi sana yandım aşkınla Tara hakkım kurbanna bülbül gülzarı bağ-ı esretem ibtela yaş esir firkatem işle hem gavası bahri hayretem ya Resulallah. Müştakamsana yandım aşkınla, bana. Neyin, aşkına takm bana seyid olcüğne olan aşkına şamay sra da anma aşkına arzu bidar ile Allah aşkına yar. Sol Allah yandı aşkım la gibi Kırmetin kimler içindir? Sendem e, şefkatin görmek istersen naola mehtalatın. Yarasu Allah nişte kamsana, yandım aşkınla, kara kum kalbana, yap benim gibi nol ah, çarabümmetün kimler içündür e sen dümşifkatün görmek istersem nola mehmetnalatün yavrusunullah içtatom sana yandım aşkınla Ta kumbamba kum, va sifa bas eyi resul diye cano başam yolu nakıldım te da ya resulallah müştağansana yandı Tarab kum kurbanı vasfodes ey Resulü Cibriya dineler mabda şendimiyo başım yolo ya Resulüm miştakım sana yandım aşkın o 17. yüzyıl Ey vanadır şairi Ben derim vasıf efendi böyle dedi. Allah aynı hararetle Muhammed Mustafa'nın yanında saf tutmaya onun kanatları altında cik cik cik cik cik cik yapar yapan cıvcıllar misali dedi ötmeye hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Cenab-ı Celle Celaluhu okuduğumuz ayet i kerimede İnna nahnu nazzalna'z-zikra ve inna lehu lahafizun le buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i gerçekten muhakkak Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve biz muhafaza edeceğiz. Ama allah Teala hep espatla iş yapıyor, sebepleri araya koyuyor. Sebeplere muhtaç olduğundan değil, Allah'ın kanunu da öyle. Allah bulutla da yağmur vermeye kadirdir, bulutsuz da yağmur yağdırmaya kadirdir. Allah güneşle de ısıda ve enerji vermeye kadirdir, güneşli olmadan yapabilir. Bebeğin dünyaya gelmesi için anne babanın bir araya gelmesi lazım. Ama Allah için icabında ikisinin bir araya gelmesi de gerek yok. İsa aleyhisselam babası kim? Yok değil mi? Bak Allah buna da tabirdir. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı muhafazası hiç kimseye ihtiyaç göstermeyip sırf kendisiyle de mümkün olabilirdi. Ama Allahu Teala bak böyle mübarek kurumlar İsa'nın ifadseye... Halil Efendi ağabeyimizi, kardeşimizi ihsan etti bu Muhammed'e, dini İslam'ın, evz-i Kur'an'ın bizden sonraki nesilleri bu sebeplerin devreye girmesiyle mümkün oluyor. Bir tane çocuğun varsa ikinciyi yapma, tamam mı? Niye peki? İkincisi mutlaka ve mutlaka. Eğer ikincisi olduysa üçüncüyü yapma derim sana. Üç varsa dördü yapma derim sana. Dört varsa beşi yapma derim sana. Bak eğer kendi evlatlarından mutlaka ve mutlaka bir tane iki tane inşallah hepsi yani bu dinini ben İslam'a çalışan peki bunun peki sancağına sahip olan bir eleman olarak etis sen <gülüyor> ama dört tane çocuğun var hiç birisinden hayır yok o zaman fakir fukara okutamayan çocuğunu peki masraflar maliyetler ver yüksek o çocuklar ya o çocuğun Muhammed Mustafa'nın sancağına Peki, gereken yere düteceği ana kadar Kur'an-ı Kerim'in hukukunu muhafaza edecek etli, mutluşuyla, kaslı bir adam haline, alim haline gelinceye kadar bütün masraflarını sen üstten yapma beşinci çocuğunu. Beşincisi mutlaka bir fakirin çocuğu olsun. Yani nasıl ki devlet dairelerinde çelik konstrüksiyondan yapılmış, çelik o, e, dolaplar vardır raflar vardır kasalar vardır üstünde ne yazıyor? yangında ilk kurtarılacak kasalar vardır üstünde ne yazıyor? yangında ilk kurtarılacak bitti o kurum o dolabın içerisinde demektir bir yerde en gizli hesaplar projeler orada muhafaza ediliyor ümmeti Muhammed, Ümmet Muhammed yangından ilk kurtarılacak olan şey Kur'an-ı Kerim'dir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Bir caminin minaresinin kenarına tel koyuyorlar. Niye? O tel, peki yıldırımı nötr hale getirsin diye. Etkisiz hale getirsin diye. Yıldırımın elektronik toprağı atsın diye. Değil mi? Hoca, Kur'an'ı savunan insan da o yıldırım teline benzer. Sahtekar olmayacak. Şimdi herkesinden maalesef bazı cırklar çıkıyor. Allah Özellikle bu kesini salihlerden eylesin inşallah. Hocanın varlığı bu demektir. Toplumda hoca, sıradan insanlardan bir insan değildir. Cami Müslüman bir toplumda peki sıradan bir kurum değildir. O yegane kurumdur. İslam hukukunda caminin konumu, sokakların tanzimi, hatta kurulan evlerin kapı ve pencerenin açılış aç, aç, istikameti tayin ettiler. Bütün caddeler camiye çıkacak şekilde ee, organize edilir, modernize edilir. Bu ne demektir? Müslümanın yani kıblesi yegane teveccüh istikameti camidir. Hoca der <gülüyor> demektir. Hocanın varlığı bu kadar zaruridir. Peygamberimiz Mekke'den Medine geldiği zaman İlk iş olarak ordu kurmadı. İlk iş olarak kabrinin arkasında 60-70 metrekare bir daire kadar küçük bir daire kadar bir nokta var. Orada, orada üst üste böyle karınca misali 70 tane adam yetiştiriyordu. Dünyanın ilk madresi orasıdır. Değil sonra kuruldu vesaire. Önce kadro, önce kadro. Önce kadro, afedersiniz ama teşvikli da yoktur. Eğer futbol oynanacaksa önce takım kurulmalı. Takımsız, takımsız. Peki futbol oynanmaz. En yani iş bile bak kadrolu oluyor. Kadrolaşma en mühim vazifedir. Bunun için adam yetiştirme, adam yetiştirme. Vallahi işte nasıl ki bir kanamalı hasta için AB grubu pozitif e işte kanarani misali AB grubu pozitif. Hoca aranıyor, hoca, alimranıyor alim. Kaybettiğimiz Halil Efendi işte buydu. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Velî kime derler? Evliya kime derler? Evliya bütün ümmetin sorunuyla ilgilenen bütün ümmetin derdiyle ilgilen ama kendi derdini kimseye söyleyemeyendir. Bir kuzunun bir tane yavrusu ölmüş, kuzuyu kesmişler bakmışlar kalbinde bir delik var. Bir kuzunun dört tane yavrusu ölmüş, hayvanı kesmişler kalbinde dört tane delik var. Bugün hakikaten yürekten ve samimi çalışan insanların, insanların bizi esaretten kurtarıp da hürriyetle müşerref kılmak için... Bir şey Şamil misali, bir Abdülkadir Cezayir misali, daha mağazama bir ecdat misali. insanların var ya kalpleri şu an ne kadar delik biliyor musun? Ne kadar delik biliyor musun? Delikleri ben sevmiyorum, ömrüm yetmiyor. Yetmiyor. Bir insan kendi kazancına çalışsa belki ona yani yardım etmeyebilirsin. Etsen tabi mutlaka iyidir. Amma hadi geçtik onu. Bir insan eğer toplumun felahına, bir insan peki toplumun mutluluk ve saadetine çalışıyorsa toplumun ona destek olması lazım. Kaymakam peki, bak toplum yarana çalışıyor. Belediye başkanı e, toplum için çalışıyor. E niçin sen bu adamın çalışmalarına takas koyuyorsun? Niye bu adamın gözüne uyuyorsun peki? Ya bu adam senin için yani, adam afiyet hanım ya. Bir insan eğer topluma çalışıyorsa, toplumun o insana canını feda etmesi lazım. Bu noktada, bu noktada Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iki kesim iyi olursa toplum tamamdır, tertemizdir, güzeldir. Bir, alimler, iki, idareciler buyuruyor. İki kesim fethi beraberce el ele kol kola verirlerse iş tamamdır. Allah Celle Celaluhu Durduğumuz, duraksadığımız yerden tekrar ayağa kalkmaya hepimizi muvaffak eylesin. Evet. Muhtaç olduğumuz ne var ise bunları Mevla bizden daha iyi biliyor. Onları bize acilen ve acilen ihsan eylesin. Evet. Cenab-ı Hak her ne dertten müşteki isek, şikayetçi isek Rabbim şikayetlerimize gereken ihsan ve inamını... ...bizlere ihsan eylesin. allah Teala giden alimlerimizin... ...hocalarımızın bahusus... ...Halil Efendi, ağabeyimizin, hocamızın... Ee, ...yerini boş bırakmasın... O, ...evlatlarına da Cenab-ı Hak Celle Celal var. ...babalarını geçmeleri ümidiyle... ...lütfunu onlara... E, ...ihsan eylesin. Bu noktada peki şimdi kadar iş de... ...görme imkan ve kudretini Cenab-ı ihsan eylesin. Şu memleketin günden bu yana iman ve İslam noktasında nasıl ki birliğiyle, gönül birliğiyle hizmet verdiğini biliyoruz. O hizmetin daha güzeliyle hizmet vermeye Cenab-ı Hak hepimizi, bütün ülkemizi, samalini muvaffak eylesin. Ben de dua edeyim, siz de amin diyeceksiniz. Ana Halil Efendi'nin ruhunu şahit edecek şekilde, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Allah şu an ne iş yapıyor deseler bana ben derim ki Rabbim şu an meleklerine karşı Fatsa'daki efendinin kullarının amin demeleriyle Cenab-ı Hak iftihar ediyor derim. Şu an Mevla sizin amin sedanınızı duymak istiyor. Sessiz de amin desem Mevla duyar. Ama dinin bir de salabetini, metanetini, Müslümanı şecaat ve Allah'ın vermiş olduğu şerefi göstermek, onuru ortaya koymak için şöyle Osmanlı'ya yaraşır bir şekilde amin diyeceksiniz. Benim bana yarın Allah sorsa ki ne yaptın sen dünyada? Yarabbi diyeceğim bana sorma. Git o Fatsa'da bu garibi fakiri dinleyenler var ya onlara sor Allah'ım diyeceğim. Sizi kendime şahit tutacağım. Bana şahitlik eder misiniz? <gülüyor> Heh, eder misiniz? <gülüyor> eder misiniz? <gülüyor> eder misiniz? <gülüyor> Beni yalnız bırakmayın ha. Ona göre benim işim zor siz namazda işte niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya döndüm kıbleye kıblem kabe uydum hazır olan imama diyorsunuz sizin bütün şeytanlarınız gün benim ziren günü. Allah hocanın mesuliyetini onun için bizim de çok şey ihtiyacımız var ama böyle delikanlı gibi diyeceksiniz ha mesela, devlet şimdi herkes silah başına dediği zaman nasıl ki mazaret yok ihtiyarım işte tepeme bindi ben ihtiyarım koşamam Abla da diyor ki ben hanımım ne anlarım bu işten? Maziret bitmiştir. Tamam mı? Böyle babaanne gibi, hamile gibi değil ha. Delikanlı gibi böyle. Delikanlı gibi. Adamın yutmış yaşında hanımı ölüyor, delikanlı gibi diyor ki oğullara beni evlendirin diyor. Ya baba ihtiyarsın bu yaştan sonra ne yapacaksın hanımı? Biz senin hizmetlerini görürüz vesaire. Uşağım diyor evleneceğim ben diyor. Hiç ihtiyarlık mı hesaba gelmiyor. O erken delikanlı. La teşkilü böyle temsil. Delikanlıyı şeye ihtiyarla bir kenara koy. Ablalarımız da hanımları bir tarafa koysun. Ama erkekler duymayacak kadar bir sesle onlar amin diyecekler. Çünkü onlar antika. Antikalar çok böyle gizli kapaklı yararı saklanır. Herkes görmez onları. Görmeyecek onları. Paraları bile kimse görmesin diye saklıyoruz peki. Kadın kağıttan aşağı mı düştü peki? Yok. O dünyanın en antika. Meta diyor Resulü Ekrem. Dünya meta! وَخَيْرُ مَتَعَيَا اَلْمَرْعَةُ الصَّالِحَةِ Ben ey keremler kânı merhamet buyur dediğim zaman siz yürekten amin diyeceksiniz. Dediğim gibi ha babaanne gibi değil, haminne gibi değil, böyle civa gibi delikanlı gibi. Amin! Şu an bak burada kameralar var çekiyorlar. Bu kamera meleklerin kamerasında ne ki bunlar hiç bir Resul-i Bekabeli'yi yanlış gitmiş alt taraf vesaire ama şu an melekler çekim yapıyor <gülüyor> ve Resul-i Ekrem sağolun buyurduğu gibi bir ilim sohbetinde vaaz ve sohbet dinlemeye gelenler halı üzerine beton üzerine oturmaz diyor Resul-i Ya? <gülüyor> <gülüyor> meleklerin kanatları üzerine oturuyor şu an yetkili yetkisiz kim varsa burada bütün ağabeyler kardeşlerim bilsin ki meleklerin kanatları üzerindesiniz siz Dünyada da ilme bu kadar ehemmiyet veren başka bir sistem yoktur. Hangi sistemle düzenin ilk emri okudur. Benim dinim böyle bir dindir. Bunu daleştik bulduk. Bulduk. Kaybetmemeye çalışacağız inşallah. Ey keremler kaanı merhamet buyur diyorum. Hep birlikte, tamam mı? Nazuni yazımız münacatınız arşa ya mı? arştan öteye gidiyor inşallah tamam <gülüyor> hadi bakalım kabir <kadırlı> nevlerimiz bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> ümmeti muhammed ola nefrada ey keremler kene merhamet bulur <gülüyor> <gülüyor> daha gür daha gür ben karafeyi uşağıyım ben tamam mı benim arkamda dağ vardı, önümde deniz vardı. Artık denizler bile, denizler bile eski denizdeyiz. Ümmetim sustu, <gülüyor> Ümmet i Muhammed denizler bile şuna aykırılıyor. Ümmet-i Muhammed olan efrada, ey keremleykânım. sırra geliyorsun gönl derinde da ey canan der canı marhonat boyu Muhammed rahmeti emanet bize cami iman ile zaman zamanlar bize cenneti ala da. Mekan bize, ey keremler kanı, narhamet buyur. Amin! Ümmeti Muhammed oldu perişan, eşrafı oldu, kalmadı zişan. Ey vahidi mutlak, sensin keremşan. Ey keremler kanı, narhamet buyur. Amin. Senden özgü yokdur bize bir güman. Ya Rabbi bize göster bir dar uleman. Ey kemler kemler merhamet buyur. Hadi hocam diyelim ki diyorum, diyorum. <gülüyor> Bizi, ah etme bizi ağyar zümresin dem bizi ey keremler kanı var ahmedi muhter serveri enbiya zatında bildar sen bizi haf feyle Ey keremler kanı merhamet buyur. Amin. senin Ahmed zatında bir dar. Sen bizi affeyle, aman ya Gaffar. Ey keremler kanı merhamet buyur. sıddık siddiki, Ekber Ey Keremler kanım Merhamet buyur Hürmet yaram Bu peygamber Hem bir ağır ya Cümle'ye rehber Yari gari güzel siddiki, Ekber Ey Keremler kanım Senâ hurmet ya şeref urefa ya keremler kanı merhamet buyur Asrarı ya Rabbi ilmi Ya şanı kudretin, Ey Kerem elkanı, Ya yarabbim, yarabbim, ilmi ya ilmi Ya şanı kudretin. Ey keremler kanı narhamet bu. Amin. Lütfî bugün yarab abd-i izlidir. Muhtacı narhamet gözü alidir. Sabkati rahmetin elde edilidir. Ey keremler kanı narhamet. Kadir rahmetin dededidir ey keremler kanı merhamet ey kenar, ey Tavandıken dağlarının şahbazı ve kartalı, alvarlı Muhammed Lütfi Efe Kodiz'e serri. Efen, efelerin tesir. Rabbim hepimizi onlara yar eylesin. Bizde neler var neler, neler var neler, neler var neler. Bu markete girmezsin, bu marketin gelip de bitirine bile bakmaya tenezzül etmezsin. İnsan bu kadar zenginliğin içerisinde hiç fakir fukara kalması mümkün mü? Allah bu milleti düştüğü yerden tekrar ayağa kalkmaya, İslam'ın sencağını gereken yere dikmeye muvaffak eylesin. Hepinizden razı olsun. Allah'ım, layık olmadığım halde ha burada bir buçuk iki saat konuştum. Burada çok güzel manevi bir ortam oldu Allah'ım. Bu senin de malumundur Allah'ım. Ha burada yüreğe yanık senin ne cici kullarım var Allah'ım. Bana dedin al onları getir benim kapıma. Amin. Rabbim haddini bilmeye çalıştım ama haddini bilmeden bir şey yaptıysan beni bağışla Allah'ım. <gülüyor> kullarınla bu nazlı kullarınla Abu Masum <gülüyor> Allahım, Allahım kapı açılacak değil mi içeri alcan değil mi Allahım? Al değil Allah Oh, <laughs> إن I